Empatinin gücünü konuştuk geçen hafta. Empatinin gücü hem benim hem Canan'ın çok sevdiği kitabın bölümlerinden biri. Aynı zamanda Canan'ın Instagram'da Empatinin Gücü diye bir sayfası var. Orada da şiddetsiz iletişim varsayımlarını paylaşıyor. Kitap önerileri yapıyor. Bunu söylüyorum çünkü programdan sonra tekrar bakıp bazı varsayımları inceleyebilirsiniz o sayfadan. Canan bugün Küçük Prens'le başlıyoruz. Okuyayım mı? Lütfen. Küçük Prens'in tilkiyle konuşmasını çoğunuz bilirsiniz diye düşünüyoruz. Ama şiddetsiz iletişimde bağlantının önemini vurgulamak için bugün size küçük bir bölüm okuyacağım. 21. bölümden bir alıntı. İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. Günaydın dedi tilki. Günaydın dedi küçük prens kibarca ama etrafına baktığında kimseyi göremedi buradayım elma ağacının altında sen kimsin çok güzel görünüyorsun ben bir tilkiyim gel birlikte oynayalım öyle mutsuzum ki dedi küçük prens seninle oynayamam dedi tilki ben evcil bir hayvan değilim buna çok üzüldüm dedi küçük prens ama biraz düşündükten sonra evcil ne demek diye sordu. ''Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun.'' dedi tilki. ''Kimi arıyorsun?'' ''İnsanları arıyorum.'' dedi küçük prens. ''Peki ama evcil ne demek?'' ''İnsanlar'' dedi tilki, ''tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar. Tam bir baş belasıdırlar. Bir de tavuk yetiştirirler. Tüm işleri bundan ibarettir. Sen de mi tavuk arıyorsun?'' ''Hayır ben arkadaşı arıyorum ama evcil ne demek?'' ''Bu pek sık unutulan bir şeydir. Bağ kurmak anlamına gelir.'' Bağ kurmak mı? Evet. Örneğin sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana ihtiyacım da yok. Aynı şekilde ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç duymuyorsun. Ama beni evcilleştirirsen eğer birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için tek ve eşsiz olacaksın. Ben de senin için. Anlamaya başlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var. Sanırım o beni evcilleştirdi. Canan seni kim evcilleştirdi? Soru sorma demiştin ama... <gülüyor> ...bir daha takılmak istedim sana. Ev, evde var birisi. <gülüyor> Yavuz. Ya <bu, gülüyor> Canan'ın eşine... E, e, ...buradan bir selam yollamak istiyorum ben. E, bu arada... E, Evet bağlantıyı anlatan bir metin bu Ona geçmeden önce Yavuz İrtem'e ben Deniz olarak e, şükranlarımı iletmek istiyorum Açık Radyo web sitesinde programın podcastlerini görüyorsanız eğer ve dinliyorsanız Tamamen Yavuz İrtem sayesinde e, evet, ona... Ben de şükranlarımı sunuyorum gerçekten bize çok destek oldu evet, Ona çok çok teşekkür ediyoruz e, Biz Canan'la o işin içinden biraz daha zor çıkardık çünkü Evet Canan, bağlantı. Bağlantı, evet. Bu desiz iletişimde yani niye bu şey desiz iletişim? Niyetimiz ne diye sorduğum zaman kendimi hep bağlantı. Niyetimiz bağlantı. Niyetimiz bağlantı olunca o yüzden her şey hani daha farklı oluyor karşı tarafla bağlantı. Sen bağlantı kurmak istemiyorsan bir karşındaki bir kişiyle. O yüzden farklı seçimler yapabilirsin. Ama seçimin karşı tarafla bağlantı kurmaksa onu empatik dinleyerek, onun da insani tarafını görerek, yani o empati verirken karşı tarafında o insani halini görmek seni de böyle bir güvende hissettiriyor. Kendini de iyi hissediyorsun. Yani empati almak da iyi, empati vermek de çok şifalı. <gülüyor> Karşındaki insanın sadece dinleyerek bir şey Çözümmeden, düzeltmeden sadece dinleyerek kendini ona sunman, onun yüzündeki o her şey bittikten sonra o yüzündeki bir gülümseme, o değişmesini şahit olmak insana çok iyi geliyor. Hmm. <gülüyor> Bunu çok kere deneyimlemiş olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> hem kendimde gördüm, hem de birlikte paylaştığım insanlarda gördüm ve çok sevdiğim bir hal benimdi. Şimdi şiddetsiz iletişim yolculuğunda son dönem kendime hep neden sorusunu soruyorum. Ee, i̇şte neden dört adım? Neden şiddetsiz? Neden? Neden? Neden? Çünkü neden sorusunu sorduğumda e, anlayışım güçleniyor. Bu bağlantıyla ilgili de neden şiddetsiz iletişimde bağlantı istiyoruz? Sorusunu çok sordum son dönem kendime. Neden yani? Derdimiz ne diye baktığımda benim aklıma şey geliyor Canan. <gülüyor> Bağlantı kuramadığımda yani karşımda bir insanın yaptığı eylemle ya da o insanın kendi haliyle bağlantı kuramadığımda ben kendi şefkati engelleyen bir takım düşüncelerim içinde kayboluyorum. Yorumlarım, düşüncelerim, tavsiyelerim, tavsiyelerim yargılarım, suçlamalarım, eleştirilerim de. Ve aramızda böyle görünmez türler oluşuyor, yargılardan işte ve suçlamalardan. Halbuki bağlantı kurabilirsem, yani bağlantıdan da kastım, onun duygu ve ihtiyaçlarını anlayabilirsem. Karşımda gerçekten bir insan oluşmaya başlıyor. Aynı şey gibi, Hani sevdiğin yakın birini nasıl insanlık hali diye kabul edersin. Bazı hoşuna gitmeyen, sende konforsuz davran, e, duygular yaratan eylemlerine. Aynı ona benziyor. Evet ama en yakınlarımızda empati kurmak belki de bu yüzden daha zor. Çünkü bir hikayemiz var. Kafamızda bir takım tavsiye verme motivasyonları var, yargılar var. <gülüyor> Değil mi? Hikayeler var. Yani en yakınımızdaki kişiye empati vermekte hep zorlanma durumu... Yani tanımadığım bir insana empati vermek daha kolay geliyor benim için. E bana da öyle oluyor Canan. Çünkü <gülüyor> e, aile, eşler, çocuklar vesaire, hani çok yakın arkadaşlar bizim çok fazla hikaye biriktirdiğimiz yerler. O yüzden şiddetsiz iletişimde kendimizi dürüstlükle ifade etmek çok önemli bir adımı. Yani hmm. empatiyle dinlemeyi anlattık geçim, geçen program. Evet ben dinleyeceğim ama dinleyeceğim de çatlayacağım mı? <gülüyor> Empatiyle dinleyip kendimi şefkatli bir dürüstlükle de ifade etmek çok kıymetli. Ve bunu ertelememek. Evet. Burada belki hayırı da konuşabiliriz. Yani birinin hayırıyla empati kurmak ne demek? yani Hayır dendiğinde empati kurmak zor konulardan birisi. Bir şey rica ediyorsun ve karşı taraf sana hayır diyor. Valla dalyonun iki yüzü var benim dünyamda. Aynı söylediğin şey var. Birinden hayır duymak. Aynı şekilde hayır demek de benim sonradan öğrendiğim bir şey. Yani bu bizim bildiğimiz standart beni reddediyor. Beni istemiyor, beni sevmiyor. Evet. Değil mi? Çakal düşüncelerimiz. Gıcığına onlar... yapıyor. Gıcığına yapıyor. Efifinden. Pislik olsun diye yapıyor. Sevseydi böyle söylemezdi. Evet. Yani bir şey. Bir de yani zaten oraya gelinceye kadar galiba ricada konuşmuştuk. Biz bir şey istemekte zaten zorlanan... En azından ben öyleyim. Bir şey istemekte zorlanan bir kültürden geliyorum. Evladım işte aman bir şey isteme. Ondan sonra... Muhtacı olma. Muhtacı olma. Ayıp olur. Ondan sonra işte... Ayı'ya sormuşlar niye ensen kalın kendi işimi kendim yaparım demiş filan gibi. Biraz da hayırı duymamak için esasında aman şimdi ben bir şey isteyeceğim hayır diyecekler. Onun acısıyla da başa çıkamamak için her şeyi kendim yaparım <gülüyor> diyen bir <gülüyor> zihniyet. Aman kardeşim ne zormuş ya böyle yıllarım geçti benim. <gülüyor> hayır demek de zor. Evet. Biri senden bir şey istiyor. ...ve canı yapmak istemiyor... ama kalbi kırılır... ...başkalarının duygularını sorumluluğunu çok hızlı alıyoruz... <gülüyor> ...işte buralarda... şiddetsiz iletişim bizi... ...kendi duygu ihtiyaçlarımızla... ...ve karşı tarafın duygu ihtiyaçlarıyla bağlantı kurup... ...her iki tarafın ihtiyaçlarını da gözetecek... ...yollar, stratejiler bulmaya davet ediyor... ...evet... ...yani ricalarda konuşmuştuk galiba... ...ama tekrar hatırlatmak isterim... Ee, ...marşanın... ...şeyisi bana çok iyi geliyor... ...yani birisinden bir şey rica ettiğinde ettiğin zaman yanında böyle bir küçük kart da var, ver, verdiğini hayal et diyor. Kartta şey yazıyor e, bana rica ettiğim şeyi yap, sadece gönülden yaparsan evet de. yani bir e, çocuğun e, kazları beslemesindeki o çıkardığı o mutlulukla yapacaksan gönülden yapacaksan e, utançtan suçluluktan cezadan korktuğun için değil gerçekten gönülden yapmak istiyorsan evet de diyor. Yani şimdi bu niyetle bir ricada bulunursan <gülüyor> zaten karşı taraf hayır dediği zaman da zaten gerçek rica o diyoruz. Değil mi şiddetli edişimde o? Yani hayırı duyduğun zaman ha durup ya bu hayır dedi ama demek ki bu başka bir takım ihtiyaçları var. Onları görebilme yani bir adım öteye görebilme yetisi oluyor biraz şiddetli şimdi gelişince. Evet. O şey kart şeyse sanal böyle kafamda benim çok hoşuma gidiyor. Evet, sen yani rica ediyorum ama hayır diyebilir. Ama hayırı duyamıyorsak o zaman talep. <gülüyor> İlla rica ettiğim şey olsun. O o zaman talebe geçiyor ve talep olduğu zaman da maalesef karşı tarafta bir direnç oluşuyor. Şey diyor özetlemişti bizim hocamız Vivet e Hayırın arkasındaki insanı görüyor musunuz? Hayırın arkasındaki ihtiyaç nedir Plan diye e, özetlemişti. Ben uzun zaman hayır duyduğumda bunu görmekte güçlük çektim. Yani biri bana hayır diyor. Utanıyorum, sinirleniyorum vesaire. Fakat zamanla bir dakika ya bu insan bana hayır dedi de bu insan da aynı benim gibi eş değerli biri. Ve şu an bana hayır derken acaba hangi ihtiyacını karşılıyor? Çünkü hakikaten hayatın içinde illa yani hayatın merkezi tek tek bizler değiliz. Başkaları da var ve o insanların da ihtiyaçları var. Nasıl olur da hem kendi ihtiyaçlarımı hem başkalarının ihtiyaçlarını gözeterek yaşarım? Hayır duyamadığım yer aslına bakarsan Canan biraz da domine ettiğim yer yani başka, e, hayır duyamıyorsam ...illa dediğim yapılacak dediğim yer... ...biraz da başkalarının üzerine güç kullanmaya başladığım yer... Hı hı. ...ve bu da şiddetsizlikten beni... ...en uzaklaştıran... Evet. ...yollardan biri... ...yani hayırı duymak var... ...bir de hayır demek var, o da farklı bir şey... Yani ...hayır... ...çok böyle özlediğim bir şey... Ee, ...böyle arkadaşlıklarım... ...ilişkilerimle olması... ...ben çok kolay hayır diyen bir insanım bu arada... Ee, ama eskiden hayır dediğim zaman biraz daha böyle şey edim, hmm, ne diyeyim acımasız, <gülüyor> hayır yani böyle çok daha üstün bir yerden hayır hmm. diyordum. Şimdi o kendimi ifade etme hikayesini öğrendiğim için <gülüyor> niye hayır dediğimi, çünkü hayır dediğim zaman hangi ihtiyacımın karşılandığını açıkladığım zaman karşı taraf da benimle bağlantı kurabiliyor. Hmm. Öbür türlü yani bu beni takmıyor şeyine gibi ama şu anda o kendini ifade etme konusu da çok e, önemli kendini ifade etmek ne demek ya yani şu an ben buna hayır diyorum çünkü şunu hissediyorum buna ihtiyacım var o yüzden hayır diyorum dinlenmeye ihtiyacım var o yüzden gelemiyorum sinemaya seninle gibi bir şey e, ve oradan sonra da tekrar ona bağlantı kurmak için seninle haftaya gitsek olur mu hani orada hep bir diyalog diyalogu şey yapmadan kesmeden Özetle birinin hayırıyla empati kurmak bizi üstümüze alınmaktan korur diyor Marsha Rosen. Yani üstüme alınarak yaşamak da zor bir yer. Yani hayır duyamayacağım diye eyleme geçemediğim bir yer ya da yani çok zor bir yer orası. O yüzden güçsüz e, yapıyor insanı. Evet, değil mi? Yani ben çok fazla enerji harcıyorsun Hı -hı. ve o enerji de e, tatsız bir enerji. O yüzden o duyguları bedeninde yaşamak yerine ya bu şimdi bana hayır dedi acaba hangi ihtiyacı karşılanıyormuş diye bakmak. Kendine ee, özenle de şimdi aklıma evet. geldi değil mi? Yani sanki her şeye evet demek de orada da bir kendime özeniyor muyum ya? Ben evet. ona evet buna evet oraya koştur buraya koştur. O hayırın arkasında da bir şeye hayır diyorsan kendimi korumak için hayır diyorum. Kendime özen göstermek için hayır diyorum. O da çok kıymetli. Aklıma şey geldi Kelly Bryson'un bir örneği var. Ee, Kelly Bryson Marshall'ın ilk e, öğrencilerinden biri e, şeyi anlatıyor. Bu hayır diyemeyen insanlar öyle bir yer ki geri bildirim alamıyorlar hayattan. Aynı zamanda benim aklımda bir örnek var. Mesela siz e, kendisi için ayağa kalkmayan, kendisi için ricada bulunmayan insanlar, ne e, her şeye evet diyen insanlarla yaşamak da zor. Ne evet. yapacağını bilemiyorsun. Evet diyor da hakikaten evet demek istiyor mu istemiyor mu diye düşünmekten bayılıyoruz çünkü o zaman Evet, Her şey evet diyor. Evet. Sana ayıp olmasın diye mi evet dedi acaba diye kafanda bir evet. soru çıkar. Ve böyle suçluluk duyguları falan geliyor. O yüzden <gülüyor> insanlara verebileceğimiz en güzel şey empatiyle dinlemek evet. Aynı zamanda kendimizi şefkatli bir dürüstlükle ifade etmek. Dürüstlük, evet. Sanırım dürüst olmam gerekirse müzik arasına geldik. Evet, ya her sabah İstanbul'da uyandığım için, İstanbul'un trafiğini bu sabahtan söylene söylene geldiğim halde gene de İstanbul'u çok seviyorum. Nilkara İbrahimgil'in İstanbul'la ilgili bir şarkısı var, onu hep birlikte dinliyoruz. sız kul mu var girdiğim yol mu da için neden üü çıktığında mı kar dönüp mü gitmeli tövbe etmeli bu sazan sarmalı deyip mi geçmeli buranın adı tam bu bir gözü hep açı uyu girmezsenne Eğer Uçağına. Burası İstanbul Açık Radyo <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo Bir Yaşam Dilişi Desi, iletişim Programı'nda Acaba cansız bir sohbeti Canlandırmak için empatiyi nasıl kullanırız Valla bilmiyorum Uyumayı tercih ediyorum <gülüyor> bazen <gülüyor> Ay. Evet, evet. Marşal Rosenberg Bunda da e, Epey kafa yormuş Araya girmek mi diyorsun yani En iyi ne zaman araya girebilirsin Aslında empatiyle söz kesme becerisi Diye bizim Hı. söylediğimiz şeyden Söz ediyor ama önce biraz söylenesim var benim hani böyle bazen ben de yapıyorum başkalarında da çok görüyorum Ya yani başlıyor konuşmaya sazı eline alıyor biri. Bir takım meseleler anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ben böyle bayağı şey oluyorum niye anlatıyor bunu, bunu acaba diye düşünmeye başladım artık. Marshall tam bundan bahsediyor. Ee, i̇şte bir teyze varmış kocasının onu 20 yıl önce iki çocukla bırakıp gitmesini tekrar tekrar anlatıyormuş marşalı. Ondan sonra diyor ki yani şöyle gireriz lafın aslında diyor. Teyzecim gördüğüm kadarıyla hala kırgınsın ve zamanda sana iyi davranılmış olmasını isterdim. Öyle mi? Hmm. Yani burada söz hakkını ele geçirmek değil de zanki hani şeyi ana fikri Yaşam, konuşmacının sözlerinin arkasındaki o yaşam enerjisiyle bağlantı kurmak esasında galiba değil mi? Söz kesme. Evet, yani bir insan bir hikaye anlatıyorsa toparlıyor onu hop evet, yani biraz da uzadıysa duymakta zorluk çekiyorsam şeyi düşünüyorum ben kendime çok hızlı şeyi soruyorum bu insan bana bu hikayeyi acaba ne, neden anlatıyor? Ne hissediyor ve neye ihtiyacı var? Çünkü bazen de insanlar Marşalın da kitapta yazdığı Kendileriyle o kadar kopuklar ki yani kendiyle bağlantısı olmadığı için kendi de farkında değil. Yani kendisinde bir duygu ve ihtiyaçla bazen gidemediği, sadece anlatmak konuşmak olsun diye konuştuğu durumlar var. Hani büyük bir ihtimalle bir tür bağlantı ihtiyacı karşılamaya çalışıyor ama dinlemesi çok zor. Hani o anlattığımız can kulağıyla dinlemeler falan orada çok mümkün değil benim için. Sanki bu kadar çok konuşan kişi bazen sözün kesilmesinden de hoşlanabilir. Çünkü karşı taraf onu dinliyormuş gibi yapıyor. Halbuki bir müddet sonra kopuyor, değil mi? Ko <gülüyor> yani aslında bağlantı kurma niyetiyle kesiyorum sözünü. Evet. Empatiyle söz kurar, keserken çünkü niyetim onu dinleyebilmek, yani kopmadan dinleyebilmek, ee, bağlantıyı da yine duygu ihtiyaç üzerinden kurabiliyorum, ...hikaye üzerinden kuramıyorum. Yani aynı empati yapma mantığında, o konuşulan bir sürü legader, logaderlerin içinden hop şeyi çıkartıyorsun. Sen buna bunu mu hissediyorsun... ...buna mı ihtiyacın var diye... ...öyle bir bağlantı kurup tekrar toparlayıp... ...belki karşı tarafta... evet ya... <gülüyor> şey bana çok manalı geliyor... ...dinleyeni sıkan anlatını da sıkıyor aslında... ...yani anlatırken de bazen insanları görüyorum... ...böyle kelimeleri hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor... ...böyle kendisi de huzursuz oluyor falan... Evet. ...ve evet. konuşan dinleyenin dinlermiş gibi yapmasından daha çok sözünün kesilmesini tercih eder herhalde. Bilmiyorum ben anasından tercih ederim. Evet yani orada da herhalde özel bir şekilde kesmek önemli. Yani çünkü ne kadar çok uzun uzatırsak kesmeyi iyice öfkelenmeye başlıyoruz. O yüzden hani o timing önemli zamanlama. Şurada girip yani senin de bir dolma noktan geliyor. Bir dakika artık duyamıyorum. Yani orada da gene hakikilik <gülüyor> dönüp dolaşıp hakikiliğe geliyoruz. Yani, hakiki hakikim. Ay bir dakika ya. ...ben seni duyamıyorum bir durabilir miyiz? Bunları bunları mı demek istedin? Bunu mu hissediyorsun? Buna mı ihtiyacın var demek? Evet ben bunu biraz şirket toplantılarında pek yapamıyorum galiba şu anda onu fark ettim. <gülüyor> biraz daha şey güçlü bir yerden sözü kesiyorum. Buna dikkat koyacağım şu anda birdenbire böyle e, aklıma geldi. Evet bir de suskunluk halinde empati diye bir bölüm var Bu bana çok zor zor bir suskun insanlarla empati kurmak buna çok zor geliyor daha, daha çok çocuklarda mesela kızımla da i̇şte neyin var yok bir şey iyi misin iyi nasıl geçti iyi <gülüyor> yani o diyalog kurmakta zorlanıyorsun ama orada da böyle durabilmek Judy'den öğrenmiştim Judy Saruğan yani bir daha bizim yetişim, deniz gibi e, sertifikalı öğretmenlerden e, sessiz empatide de yani durup e, aynen e, sesli empatideki prosesleri yapabilirsin içinden <gülüyor> bana o çok zor geliyor sessiz empati e, benim çok böyle havada hassasiyet e, yas olan durumlarda e, çok böyle böyle ...başvurduğum bir yöntem. Bazen şeyi fark ediyorum... Hani ...ortamda öyle bir hal var ki... Yani ...ağzımı açsam böyle sanki... ...birilerini... E, ...yani ben incineceğim... ...bir şey olacak ya da... ...bir incinme yaşanacak. O zaman... E, ...durup mevcudiyetimi sunmak... ...ve içimden... E, ...duygu ve ihtiyaçları geçirerek... E, mevcutiyetimi sürdürmek... ...sessiz empati şeyi söyledin en başta suskun yani senle konuşmayan insanlarla nasıl bağlantı kuracağın kısmıysa hakikaten benim de çok zorlandığım bir şey özellikle gençlerle ve çocuklarla çalışırken e, benim de başıma geliyor oralarda da ben zürafa açılığından söz etmek istiyorum biz e, şiddet iletişimde e, hani her zaman e, sakin sakin konuşmak durumunda değiliz Orada da kendimi ifade edeceğim. Senle bağlantı kurmak istiyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yani desteğine ihtiyacım var? Ne zaman ve nasıl seninle konuşabiliriz gibi bir yol geliyor aklıma. Evet biraz çocuklar tabii bu dediğin şeyi anlamakta zorlanabilirler. Ve o ba veya bağlantı kurmak için bir takım stratejiler ne bileyim çocukla belki müzikle e, bağlantı kurabileceksin. Veya onunla oyun, oyun bilgisayar oyunuyla beraber bir bağlantı kurabileceksin. Yani kafaya biraz yaratıcılıkta çalıştırmak gerekiyor. Evet, bağlantı ihtiyacını <gülüyor> fark edersen zaten buluyorsun onları. Buluyorsun değil mi? Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben şeylere haber verebilir miyim? Senin bizim şiddetsiz iletişim Türkiye'nin etkinliklerini evet. yoksa? Evet, tabii. Şiddetsiz iletişim, daha önce de bahsettik. Bize çeşitli meyler geliyor. Nasıl hayatımıza uygulayacağız diye soruyorlar. Şiddetsiz iletişim alıştırmalarla yaşanan ve öğrenilen, deneyimlenen bir yol. Aslına bakarsanız kendi içinizde olan bir kudreti tekrar hatırlatıyor bu dört adım diye bahsettiğimiz şeyler. Bunu da alıştırma yaparak tekrar elde ediyor insan. Ben biraz şeye benzetiyorum spor yapmak gibi bir şey. O yüzden siz iletişim Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarında topluluğumuzun etkinliklerini izleyebilirsiniz. Başka bir sorunuz olursa da denizspatar.com'dan Canan'a ve bana ulaşabilirsiniz. Yafta hafta sonları. Yafta hafta sonları.